Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sizlere söz verdiğimiz üzere Melhame-i Kübra e, hakkındaki bazı hadis-i şerifleri ve sizinle paylaşacağım. Evvelce e, kıyamet alametleri derslerimde onlar tabii e, onlarca saat sürdü. Bu derslerde e, mutlaka geçmiştir. E, tabii ben şimdi onları tam dinlemeye vakit bulamadım. E, arkadaşlar da e, tam yani şu anda onlara da seçin edin diyemedim. E, bu Hazreti Mehdi ile zaten İsa Aleyhisselam arasındaki bir hadise, Armageddon dedikleri büyük savaş e, Hz. Mehdi'nin zuhurundan sonra oluyor. İsa Aleyhisselam'ın nüzülünden, gökten inmesinden önce ol olacağı sahih hadis-i şeriflerde e, sabit. Şimdi bu melheme kumra Kübra e, bize yakın bir yerde olacak. E, zaten İslam aleminde olacak, Orta Doğu'da olacak da e, bizim de sınırlarımıza çok yakın eee Dabık denen e, arazi. E, Halep'e yakın yani. Halep'te bize sınıra çok yakın biliyorsunuz. Bazı adı şeriflerde işte e, Amak diye geçiyor e, Amak. O da Amikovası diye bilinen yer. Tabii e, yani oradan başlıyor. Ya yani Suriye hududundan, sınırından bizim içeri doğru da bir miktar giren bir ovadır. Ee, orada olacağı sayhadı şeriflerde bildiriliyor. Ama e, tabii bütün bunlar e, Hazreti Mehdi'nin e, zuhurundan e, sonra olacak işler. Dolayısıyla biz Hazreti Mehdi'nin e, zuhurunu anlamadan, e, onu konuşmadan e, Melham-i Kübra Büyük Savaş işte. E, konusuna giremiyoruz. Bu itibarla yani tabi Hazreti Mehdi konusunun kitabını da yazdım. Ee, belki o zamanki tetebatımı araştırmalarım bu kadar e, fazla değildi. Elimde bu kadar kaynak yoktu ama yine birçok kaynaktan istifade ederek yazdım. Ee, nüzülmesi Mesih, İsa Selam çok daha evvel. Belki 20 sene kadar evvel yazdım. Bunların ikisi de benim kitaplarım arasında mevcuttur. Oralarda çok ilimler var yani fakat İnsanlar maalesef bu konuları yani e, konuşmuyor. E, konuşsak ne fayda var? Ya konuşsak şu fayda var. Çoluk çocuğumuzu yetiştiriyoruz. Onları e, efendim bu şorla yetiştirirsek, bu bilinçli yetiştirirsek e, Süfyan'ı e, e, yani Şam hükümeti oldu. Şam devletinde yani tabii şimdi Esed'e yani diyenler oldu. Baba Esed'e bunu falan. Ya şimdi hadis-i şeriflere mutabık düşmüyor. Çünkü orada o Süfyan'ı onlara yani Süfyan dediğimiz zaman... Ee, karşılığında Hazreti Mehdi'ye Mekke'de biat alınmış olması lazım. Yani hadis-i şerife göre. Çünkü süf yani e, say hadiste Müslüman hadisi e, 12 bin kişilik ordu gönderecek e, Mekke üzerine Medine'den gelecekler. Çünkü Şam'dan yol önce Tebuk Medine tarafına düşüyor. Medine'den gelecekler. Medine'den Mekke'ye giderken Beydağ'da yer belli yani Çöl sahra. Orada o ordu batırılacak. Bunlar say hadis. Eser kalmayacak yani. Ondan sonra. E şimdi e Şam hükümetinin 12.000 kişilik ordu Suudi Arabistan'da Medine'de Mekke'ye göndermiyor. Böyle bir şey oldu mu ya? Böyle bir şey o, olmadığına göre e, vuku bulmadığına göre sonra Hazreti Mehdi'ye biat ilgili e, efendim e, Mekke'de yani şu anda Suud'un hakim olduğu o bölgede. Böyle bir şey oldu mu? E, olmadı. Yani şimdi bunların hiçbirini bilmeden saya hadis-i şerifleri gözlemeden, takip etmeden, değerlendirmeden e, yaşanan olaylarda efendim hemen bir yorum yapmak ucuzcu bir şekilde o e, işte tahşiyecilerin e, yaptığı gibi Hüsame Bin Laden çıktı Afganistan'da hemen ona işte benim mehdi dediler. Ya kardeşim ne alakası var? Yani şimdi bunun mehdi olmasının e, olmasına zaten hiçbir bazı ismi bir defa e ismi tutmuyor. İsmi şey işte Muhammed olacak, babasının adı Aptol olacak, babasının adı tutmuyor. Şey i̇şte ben bölge tutmuyor, şu tutmuyor bütün. Yani hadis bakmadan olayların yani Siyonizmin şekillendirmeleriyle orada birini çıkardı. Burada El-Kaide çıkardı. Oradan önemli o Efendim o işte geçen ölen geberen diyelim neyse o Işit'in halifesiyim diye geçinen zındık. Orada biri çıktı. Burada biri çıktı. Ee, hemen ona Mehdi. Ona bilmem halife. Ona bilmem ona Mesih. Ya kardeşim bu meseleleri konuşmanın lüzumu buradan ileri geliyor. Sen hadis-i şerifleri bilmediğin zaman sahih hadisler. Bu hususta sahih hadis-i şerifler var. Yani senedi sahih, kütüb sitede, kütüb-ü tisade Kaynaklarda İbn-i Ebi Şeybe mesela kütüb yok ama İbn-i Ebi Şeybe Bukhari'nin şeyhidir. Çok kuvvetli. Abdü Razak İbn-i Şeybe'nin Musannefi. Daha birçok ulemanın eserleri var. Sahih demek için İbn-i Hibban'ın sahihi kütüb sitede, kütüb-ü tisade yok ama sahih adı sahihdir. İbn-i Hüzeyven'in sahihi yani misal. Ee, dolayısıyla hadis-i şeriflerin olması için illa altı kitapta dokuz kitapta olma şartı da yok. Onlarca yüzlerce e, musannefler var, müsnetler var, e, geçmiş ulemanın e, beyanları var, cüzleri var, eczi var, emali var, imla ettirdikleri. E, çok mühim olan o hadisçilerin e, ellerinde kavahit var, istilahlar var, kadelere, o kaidelere göre ravi senedine bak, bakılıyor. Zaten hepsine e, e, muhattisler sonraki muhattisler işte yani işte Zehebiler işte efendim Suyutiler vesaire e, bunlar e, ne yapmışlar e, Iraki emmiyim şey mesela bunlar e, bu senetleri istatları incelemişler e, buna sahi demişler buna hasen demişler buna mütevatir demişler bu şekilde tertibat yapılmış zaten bize bize bir iş kalmadı bize sadece bakmak okumak kaynağa inmek ya e, kaynağa inmek için Arapça bilmek yetmez e, pratik Arapça bunu zaten hiç çözmez. E, Kur'an-Sünnet Arapçasını bileceksin, Fasih e, Arapçayı bileceksin. O bile yetmez. İlmi istilahları bileceksin. Çünkü burada bu kadar e, sarftan, naïvden itibaren e, istilah var. E, bir kelimenin şöyle olursa bu mana gelir, şurada şöyle kullanılsa bu mana gelir. Lem le mana başkadır, lem ma olursa başına başkadır. Bilmem ne. Dolu mesele var yani. E, bunlara. Güzel manalar verecek, melekeleri kesmedeceksin falan. Böyle alimler de dünyada yok değildir ama çok değildir. Az birkaç alimler vardır. Türkiye'de çok az. Yani biraz belki Pakistan, Hindistan'da biraz daha fazladır. İşte efendim Arap coğrafyasında biraz daha fazladır belki. Ama şimdi tabii Suriye'den bütün ulema, birçok alimler de Türkiye'ye geldikleri için Türkiye'de de bu sayı artmış olabilir. Muhaddisler bakımından. Ee, eskiden pek yoktu yani. E şimdi bu hadis-i şerifleri konuşmamız lazım, okumamız lazım, birbirimize bildirmemiz lazım. İşte Ebû Raîd'e Radiyallahu Aleyh Fermanmış. Mesela Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisi bir daha faragha hadiküminet teşehhü fellet'aviz billahi minl zaman yani son kadede oturuşta namazların sonunda özellikle farzların tabi ama genel manada buyuruyor bunu. Farz namazla kayıtlamıyor. Dört şeyden Allah'a sığın diyor. E şimdi bu dört şeyden Allah sığın bu o kadar ciddi bir emirdir. E tabii bunu bu, bu sığınmayı, taavvüz duasını okumayanın namazı batıl olur, bozulur anlamında konuşmuyorum. Ama İmam tabusa göre e, efendim mesela bazı müçtehitlere göre e, okumayanın namazını iade etmesi lazım. E şimdi zaten iade etsen de bil, ezbere bilmedikten sonra iade ettiğinde de okumayacaksın. İade, i̇ade lazım gelir, bundan da devir lazım gelir. Kıyamete kadar namazın bitmez onu konuşmuyoruz. Ya tabii ki ezberlemek lazım Madem hadis-i bir emir var, emir vücub için. Bizim müşterilerimiz vücub için almıyor onu ama e bazı müstekitlerde bu çok zorunlu bir şey diyor yani. Çocuğuna soruyor. Buna sığındım mı Allah'a diyor. Bu namazının sonunda diyor selamdan önce Allahümme na'udzu bike min, min cehennem ve min azabil kabr, cehennem azabı, kabir azabı ve min fitnetil mahya vel hayatta ve ölümde karşılaşacak fitneler, zorluklar, musibetler, belalar, Allah'ın mazot tehlikeler, iman tehlikeleri falan hepsine giriyor. Çünkü kabir sualine de fitne kabir fitnesi deniyor mesela. Bunlar imtihan. Münker nekir fettaneyn diye geçiyor. İki e, fitneleyici yani imtihan edici insanı zora sokan işler. Onların tümünden sonra üç. Hayatın ve ölümün fitnele... Ölümün Mesih Deccal Mesih Deccal'ın şerrinden fitnesinden diyor. Şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'a kavuşmayacağını bilmiyor muydu? Bu kadar kayıplar kendisine bildirilmişti. E, Sahabe-i Kiram'a da emrediyor. Kendisi de 5 vakit namazın akabinde deccalın fitnesinden Allah'a sığınıyor. Tabi bu ümmetini adına da sığınma manasına gelebilir. E, ümmetine dua anlamına da gelebilir. E, Sahabe-i da ona kavuşmayacakları belli. Bak 1450 küsur sene geçmiş İslam'ın bid'atinden hicretten baz almıyorum. Hicretten olursa 1442'deyiz. Yani İslam'ın bid'atinden hicretten önce bir 13 sene var. Onu koyduğun zaman e, 1455 ediyor. E, sen efendim daha da fazla ediyor. Bu kadar yıldır adetcal çıkmamış. Ama niye bütün sahabe tabi'in tabi'in tabi'in hepsi bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri olduğu için. Ya buna dikkat etmek lazım diyeyim. Bu emirler niye verildi? Bu tatbikat niye yapıldı? Bu, bu namazın hem de içinde ya. Farz namazın içine selamdan önce bunu okuyun buyurdu. Sahih Müslüm adresi bütün kaynaklarda var. E şimdi Demek ki bu konuların konuşulması lazım, gündeme gelmesi lazım. Ee, oyunların çözülmesi için, önceden bilinebilmesi için kim neye hizmet ediyor? Ha, şimdi Papa kalktı, Irak gitti. Bugüne kadar hiçbir Papa Irak gitmemiş. Hiçbir Papa kuruldu kurulalı yani Vatikan. Şimdi ilk bu gidiyor. Bakıyoruz İbrahim Aleyhisselam'ın e, şeyine, övendim e, doğduğu yere gidiyor. E şimdi İbrahim Aleyhisselam? E çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devre dışı bırakacak, İsa aleyhi ve sellem devre dışı. Halbuki Hristiyanım diyor, İsa Selam'ın aleyhi ve sellem'in ümmetiyim diyor mesela. O da devre dışı. Musa aleyhi ve sellem devre dışı. Zaten onların şerhatları nezdilmiş şu anda ama meseleni İbrahim'i dinler. Aynı fetö'nün, fetö lazım fetö fetö şimdi anlıyor musun? Fetö neyin efendim Taşar onuydu? Fetö kendi kafasına bunları kuracak beyne, akla, ilme sahip değil. E, şeytani aklın, Şeytani aklın projesiydi. Bu projeye göre işte Evangeli Kilise'nin, bilmem efendim Yahudiler Hristiyanları kandırdı biliyorsunuz. Ee, şimdi Hristiyanları ellerine almışlar, Siyonistler oynuyorlar. Ee, Büyük İsrail Devleti Ortadoğu'da bu kurulmadan ki bizim e, sınırlarımız hatta bizim 24 vilatimizle alakadır ediyor. Bu kurulmadan İsa Aleyhisselam gelmez. Mesih gelmez. Yani İsa Aleyhisselam. E siz İsa Aleyhisselam'ı beklemiyor musunuz? Onu sevmiyor musunuz? Ona bağlı değilmiş. Evet. İsa e Aleyhisselam gelmesi için bizim bu Büyük İsa projemize yardım edin, destek verin. Ondan sonra diyeyim. Efendim, bir fare hükmünde fare kadar küçük görünen bir siyonizm ama deve kadar bir efendim ne diyeyim Hristiyan alim yani fil kadar diyelim deve mübarek hayvan. Fil, filin mübarekliği tartışılır. Bazılarına göre de mübarek değil. Yani ulemaya göre konuşuyorum yani. Dolayısıyla fil kadar diyeyim. Fil kadar e, bir Hristiyan alemini bunun nüfusu 20-30 milyonu geçmez. Orası milyarlar. Kaç milyar, iki milyar falan küsürü da belki var. Nasara taifesi var. Bunların ipi onların eline almışlar. Eşindik. şimdi melhame Kübra kim zorlayacak? Yok efendim şu anda bunları ee, Büyük İsrail projesi için Suriye'ye kim getirdi? Bu işiti kim kurdurdu? Ondan sonra ee, Irak'ta kurdurdu. Irak'tan aldı Suriye'ye getirdi. Irak öyle kaça böldü parçaladı milyonlarca Müslümanın ırzına ne yapsam yapsa, tecavüz ettirdi. Ondan evvel tabi Bush e, zamanı baba Bush, oğul Bush bunlar başlattılar ilk Irak işgalini. Ondan sonra e, şimdi e, efendim oradan sonraki dönemde IŞİD'i kurdurdular 4-5 seneler evvel. Oradan Suriye'ye getirdiler. Tam bizim sınırımıza dibimize getirdiler. E, burası ovasının da bulunduğu, Dağbık'ın da bulunduğu, Hadis-i yer. E, dünyada yer mi bitti? Geldi geldi buraya geldiler. Çünkü bu adamlar bunları inceliyor. Müsteşsikler hadis-i şeriflere çok iyi bakıyor. Hadis-i şeriflerdeki bütün meseleleri tahlil etmişler. Bizim hiçbir hocamızın e, efendim bilmediği kadar fiten hadislerini bu ahir zamanda bu küfür meseleleri inceliyorlar. Tabii Ahit Kadim, Atced, ah Tevrat, İncil orada tahrifat olduğu için orada çok sağlıklı bir bilgi olmayabilir ama onlara da bakıyorlar tabii. Biz onlara bakmıyoruz. Ekvin'a Kitabullah Allah'ın kitabı, Resulü'nün sünneti bize yeter. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün e, eski e, peygamberlere gelen vahiylerden bize lazım olan her şeyi bize bildirdi. Her konuyu bildirdi. Uç, u, havada uçan, iki kanatla uçan kuşun bile, e, bir kuşun hakkındaki bir alımat bile eksik kalmadı diyor sahabe-i Huzeyfe radıyallahu anh. Bir gün boyunca devamlı bunları anlattı. Kıyamet yakın olacakları anlattı. Sallallahu aleyhi ve sellem ve... Bunlardan sayı olan, isnatları, senetleri sayı olanlar bizi bağlar. İnanmamız iktiza eder. Gerekir. Bunlara inanmak için hadisin mütevatir olması gerekmez. Sayı olması yeterlidir. Sayı olması yeterlidir. Çünkü bazı kere haberi ahattır. Bir sahabeden gelmiştir. Tek kanaldan gelmiştir. Taattüdü turuk yoktur. Yani birkaç kanaldan gelmemiştir. Ama yine de bizi bağlar. Cessase hadisi gibi. Cessase hadisini yani deccalın şu anda hayatta olduğu bir adada zincirlerle bağlı olduğu ne dair olan hadis-i şerif temimi darî radıyallahu anh efendimiz gördü bunu sonra geldi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi oturttu namazdan sonra yani bir kişi iki kişi gizli arasında konuşmadı kalk anlat dedi bak ben size anlatıyordum dedi şimdi arkadaşınız gördü dedi anlattırdı yani mescid-i nebevi de umumun huzurunda huku bulan bir hadisedir e, sahih müslümde geçiyor yetmedi mi sana sahih müslüm Bukhari'den sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağ kitap Bukhari Müslim. E Müslim'de geçiyor. Bunun başka bir tarikten başka bir senetle, isnatla gelmemesi, biz buna inanmasak da olur mu gelmez. Ehli sünnet muhaddisler ne diyorlar? Ebu ve vesaire işte. Diğer bütün hadis usulüne iyi vakıf olan Zadül Kevserler sair bütün el sünnet ulemaz. Ahir zamanda vuku bulacak fiten hadisleriyle ilgili efendim hadisin Mütevatir olması, yani çok tarikten gelmesi, farklı yollardan, farklı sahabelerden rivayet olması ki Mehdi ile ilgililer mütevatirdir. İsa Aleyhisselam'ın yüzüğü ile ilgili mütevatirdir. Deccal ile ilgili mütevatirdir. Orada çok tarik var. Onlar ana başlık. O ana başlıkları konuşmuyoruz. O zaten çok kuvvetli bağlayıcı. 13'ün yani İsa Aleyhisselam'ın gökten yaşadığını ve ineceğini inkar edenlerin kafir olacağına dair ulemanın icmasının naklediyor İmam Alusi. Koca Alusi yani. El-Usren imamların büyüklerinden, müfessirlerin sonuncusu deniyor. Hatimi Müfessir e, tefsirinden naklediyor. Biz efendi hazretlerimizin mealinde yaptık, yazdık bunun kaynağını yazdık oraya. Dolayısıyla e, onlar mütevatir. ama şimdi bir cesasi hadisi Deccal'ın bir adada bağlı olduğu ve hayatta olduğuna dair hadis mütevatir değil. Bir tarikten gelmiş değil mi? Sadece sahi İman icap eder mi? İcap eder. E çünkü neden e diğer bütün hükümlerle ilgili, fıkıhlarla ilgili, helallarla, haramlarla ilgili birçok konuyu aldığımız kaynak sahi Müslüm? Müşteyitlerin dayanağı o hadisler. E dolayısıyla o isnatla gelen Deri kabul edip de bunu kabul etmiyor. E Buna niye kabul ediyorsun? 1500 senedir nasıl yaşayacak o kadar? Allah Allah. Tanrı Aleyhisselam şurada e, efendim 1250 sene yaşadığına dair. Çünkü sayı hadisler rivadetler yok mu? Sadece kavmine tebliğde bulunduğu sürenin 950 sene olduğu Kur'an'da yok mu? Ne yani? Uzak görecek mi var? Yok O İsa Aleyhisselam 2000 küsur yaşında hala hayatta nasıl olmuş? Allah, Allah istese Adem Aleyhisselam şu anda yaşatırdı. Ya altı bin beş sene, altı bin sene, Yaşatamaz mı altı bin sene yedi bin sene? E cennette ebedi yaşatmayacak mı? Cennete giren'e ölüm var mı? E, yok. Ne kadar yaşayacak? Yedi bin sene desen kafir olursun yani. Khalidi ne fiyabedir? Sonsuz diyor. E şimdi sonsuz bir hayat verebilen Allah şimdi bir bin sene, iki bin sene bunu Allah. E, bu Say hadis var. Adam aleydem mantığım almıyor. E, senin mantığın neyi alıyor o zaman? Cenneti de almıyor ki o zaman. Şimdi biz burada. Akılla hüküm veremeyiz. Bu işleri akıl çözmez. Çünkü niye akıl çözmez? Bunlar kayıpla ilgili, müstakbelle ilgili, gelecekle ilgili konular. Şu anda yaşanan bir olay değil ki yorum yapasın. İleride ne olacak? İleride ne olacağını ne biliyorsun? Korona çıktı bir senedir, dünyayı kastı kavurdu, e efendim, her yer kapandı. Böyle. Bunu bir, bir buçuk sene evvel, efendim geçen senenin ocağında veyahut bir evvelki senenin Kasım'ında, aralığında kim konuşabilirdi yani? Bir olay oldu ha şurada bir senedir. Gece Mart'tan beri yani Türkiye'ye çok taalluk etti. Efendim Aşin bir sene doldu hemen hemen. Bak yaşanan olaylara anlayabiliyor musun? Mana verebiliyor musun? İki sene evvel bunu biri konuşsa adamın deli de ona ne atardınız ya? Böyle de etkilenme olur mu? Lokantalar her yer kapanır mı? Bilmem ne olur mu? olur mu? Bu kadar adam ölür mü? E yani ileriye dönük olacak olaylar akıl muhakemeyle çözemez ki. Ancak Geçmişi geleceği eşit seviyede bilen, ilminde hata bulunmayan, ezeli e, ilme malik olan ancak Allah Teala'dır. O da vahiy ile peygamberine bildiriyor. Ecebeman Allahu yutlak alal gayb ve lakin Allah işte min rusulim en Allah sizi gayba vakıf etmeyecek. Gelecekle ilgili size bilgiler vermez. Ancak lakin Allah rasullerinden seçtikleri var. Seçtiği rasullerine bildirir diyor. E sen şimdi Diğer peygamberlerde bile bu bildirimler vakı olmuşken rasullerin bilen en faziletlisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize bildirmemesi söz konusu olabilir mi? İlla men tezamir rasul razı olduğu rasuller müstesna diyor Cin suresinde. E şimdi bu kadar ayetlerde gaybı bildireceğini bildiriyor. Hala Mehmet görmez gibi adam çıkıp fitan hadisleri sorunludur diye biliyor. Halbuki demesi lazım ki Bunda mütematır var, sahif var, zayıf var, hasen var. Hadisçiyim diyor, hadis talebesiyim. Hadis talebesi böyle konuşur. Sorumludur diye toptan bir hüküm nasıl verirsin hadislere? Mevzu rivayetler olabilir, uydurma rivayetler olabilir. Bu gibi noktada zayıf rivayetle bağlamaz. Faziletli ameller, namaz, abdest, oruçta zayıf rivayetle amel edilir, müstahaptır. Ama bu gibi konularda zayıf rivayetle bağlamaz. Ama sahih rivayetler var burada. Dünya kadar Bukhari'de, Müslim'de fiten batları var. Bir tane iki tane değil, batlar açılmış. Kitabul Fiten, fitnelerle ilgili özel bölüm kitap açılmış. E sen sen bunu e, toptan pazar sorumludur diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar ediyorsun yani. Bunun başka bir izahı yok. Sahih hadis inkar eden kim inkar ediyor? Beni inkar ediyor yani. Ben nakilciyim. Kaynaklar orada. Senin kaynağı verebilirim, gösterebilirim. Anlıyorsan sen anlamıyorsan anlayana gösterirsin. Bu adam doğru mu söylüyor dersin. Burada bir tane kaynaksız atmasyon bir şey yok. Onun için bu konuların konuşulması lazım. Bunlar konuşulmazsa işte milleti uyuturlar, uyuştururlar. E, papaşin'e gider yeni bir din e, dinler arası diyalog başlatır. FETÖ'ye fason verdikleri işi FETÖ beceremedi. Ağzına gözde bulaştırdı, batırdı gitti en sonunda patlattı işi. Onun için FETÖ de yapamayınca halbuki FETÖ ta Mısır'dan ağrı her yeri Suriye, Muğriye her yerde dergileri çıkıyor, Her yeri katmıştı karıştırmıştı FETÖ öyle kolay bir şey değil. Anladın mı sen? Onun için e, o Mısır, Suriye, Irak o ayakların hepsini FETÖ toplarlamıştı. Fakat e, şu yanlış hareketler yaparak zamansız zeminsiz hareketler yaparak allah Teala onu, onları patlattı. Darbeye teşebbüse bilmem ne Allah belalarını verdi elhamdülillah beddualarda yerini buldu. Dinimizi bozamadan elhamdülillah, inşallah devletimize de zarar verdiler, bayağı verdiler ama veremeden inşallah yani, e, helakını göreceğiz. Zaten hemen hemen e, bitiş sürecine girmiş gözüküyor. Allah e, tabii ki Tayyip Bey'e ve e, özellikle Devlet Bahçeli Beyefendi'ye hayırlı uzun ömür, saat, afiyet ve birlikteliklerini daim eylesin ki daha bunlar bitmiş değil yani. Şimdi bu irade muhalefetin durumunu görüyorsunuz. Muhalefetteki durumu görüyorsunuz. yani Hepiniz görüyorsunuz her gün. HDP e, ittifakları, ondan sonra efendim e, arkadan FETÖ e, çalıştayları bilmem neleri. Yani muhalefette maalesef hepsini e, tek tek isim saymıyorsam da ortalık görünüyor yani alene. Burada bir tek bu FETÖ projesine e, karşı e, Cumhur İttifakı görünüyor. E, tabi onların da arka, e, dışarıdan da destekçileri olabilir birkaç ufak şeyler, hizipler. Bunun dışında geri kalan ortada yani ortada hiçbir siyonizmin projesine karşı aleyhte konuşabilen bir kişi yok ya konuşabilen ya konuşmayan işte isteyerek de konuşmuyor olabilirler şimdi dolayısıyla burada uyanık olmak lazım Papa'nın şu Irak çıkışı büyük bir olay bak gitti tane Şii lideri hemen balıklama dalda atladı kabul etti görüştü. Ama eli sünnetin e, dinişleri başkanı lideri şey Hasan Taha Hasan değil de Hasan Hasan Taha Irak dinişleri Sünni eli sünnet ne yaptı ben görüşmem dedi. Bürokratlar aradılar kabul etmedi. Başbakan aradı. Irak başbakanı aradı ne olur dedi Bari dedi özel görüşmek istiyor sizler falan reddetti. O zaman dedi bari şeyde protokol yapacağız dedi e, Cumhurbaşkanlığının ziyaretinde. Oradaki heyet bulunuyor, siz de orada hani özel olmaz da, siz de heyette bulunuyor etişleri başkanısınız. Burada da herif Vatikan dini lideri diye geliyor buraya, hani kabul etmedi. Ben adam buna derim ya, Papa geldi, hemen kabul et, al Sultan Ahmet camisine götür, orada bilmem dua etsin, bilmem ne. kafirlerin duazı boşunadır diyor Kur'an. Dinsiz gevur, kitapsız Papa tulup çıkartmış. Şirk ve günahlarla tulum herif ya. Yani bu adamın en duası bilmek. Huzur getirmeye gelmiş, dua getirmeye gelmiş. Ya bıraksın gitsin defolsun. Gölge etmesin ya. Başka insan istemeyiz. Ondan sonra geldiğimiz burada e, efendim, kiliseleri yapıyor. Peki Işid'in bu kadar camileri yıktı. Bu kadar türbeleri yıktı. Yunus Aleyhisselam Ninova'da Yunus Aleyhisselam'ın kabri şerifinin türbe cami yıktı. Bütün türbe olan peygamberlerin velinin türbene yıktı. O camileri kim tamir edecek? O camileri kim tamir edecek? Hangi hükümet, hangi devlet tamir edecek? Niye biz buna talip olmuyoruz? O camileri, IŞİD'in yaktığı, yıktığı camileri yapalım demir Irak hükümetinin e, parası yoksa. Misal. Ama Vatikan geldi orada bütün kiliseleri yaptı. Şimdi tamir ediyor çoğunu bilmem ne. Orada şimdi ayin yaptı, orayı açtı, burayı açtı bilmem ne. Ama ne diyor? İbrahim'de buluşalım. İşte bu dinler arası diyalog. Ama bir de burada ne meselesi var? Şii ile birleşme meselesi var. Bak Sistani onu kabul ediyor. Ama Ehl-i Sünnet Diyanet Başkanı ben Ehl-i Sünnet ona derim. Alim ona derim. Alim odur. Öyle papayı papazı kabul edip görüşün. Ne alimse. Reddet. Burada dedi fitne tohumları ekiliyor. Bunu teker haber yaptı. efendim ben de sistemde paylaştım. Ben tv'de o haberi ee, okuyor şey haber sunan kişi e, okuyor dinleyin efendim Şey Hasan'ın neler söylediğini burada fitne tohumları ekülüyor diyor Mekke Medine itibarsızlaştırmak isteniyor diyor burada Nasıriye'de yeni bir de, din kurulmak isteniyor diyor bak Müslümanlar kandırılıyor diyor bu Müslümanlar perişan edilecek çoluk çocuğumuz kandırılacak aldatılacak yeni bir din çıkarılacak diyor şia da bunun içinde işte. Yani zaten onlar arkadan hep beraber hareket ederler. Sen merak etme. Irak'ta savaş çıkar, bir de bakarsın tak İran eee el koymuş. Suriye'de savaş çıkar, tak bakın İran yönetime el koymuş. Yemen'de savaş çıkar, tak İran orada gibi. Yemen nereye İran nereye. Onca şia hiçbir zaman Siyonist ile Yahudi ile Vatikan'la savaşmaz arkadan çünkü şeytani akıl, Kur'an ve sünnete muhalif olan, ev sünnete muhalif olan, sahabe-i ama kafir diyen, Ebu Bek Sıddık'a, Ömer'e söven, Ayşe anamıza söven zihniyet, devamlı siyonizmle beraber çalışmıştır. E Deccal bile nereden çıkacak abi ya? İspan'dan çıkacak. Say hadis. İsbahan nerede? İran'da. E kim var orada? Yahudiler var. Yönetimde çok ağırlıklı, yani arka planda yönetimde, görünüşte Pers, Fers, Azeri bir şey zannediyorsun. Arka plan Siyonizmin merkezlerindendir ya. İspanya falan orada ne bölgeler var? Ne ticaretler var? Sonra dıştan savaşıyorlar zannediyorsun ya. Ya bırak ya, ya saf olma ya. Saf olma. Saf olma. Herif 40 senedir ambargo ambargo ambargo. Yok çocuklara süt alamıyorlar ekmek alamıyorlar diye ambargodan bahsediyorlar. Ama herif Irak'a işgal edebiliyor. Suriye işgal edebiliyor, Yemen işgal edebiliyor, Bahreyn'de sokak gösterileri yaptırabiliyor, Lübnanı Hazmullah basar işgal edebiliyor. Nasıl iş oluyor böyle ya? Bizde ambargo yok, bir şey yok. Türkiye bu kadar da maddi şey ilerliyor yani şey olarak da ee, zahiren de ilerliyor yani teknolojide şurada burada e, savunma sanayiinde mesela dedi Türkiye ilerliyor yani bu büyüme oranı ortada şu ortada. Bak 40 seneyi baz alırsanız son bir 2 senede ekonomi kriz var onu konuşmuyorum ben. E, Türkiye'nin ambargoç olmadı bu senelerdir e, Türkiye burada ileri gibi görünüyor Türkiye burada Hiçbir kimsenin sınırında gözü yok Toprağında gözü yok bilmem ne Bir Afrin harekatı yapmak zorunda kaldı Birkaç Suriye'de sınırımızda bomba yağıyor şey diye Urfa'ya Hatay'a şuraya buraya diye Bomba geliyor diye Sınırda birkaç operasyon yapmak zorunda kaldı Bütün dünya ayağa kalktı Durdurdular 400-500 kilometre yapılacakken 120 kilometreyle sınırlı kaldık yani Dünya ayağa kalktı İran, e, Suriye işgal ederken dünyaya kalkmıyor. Irak yönetimini ele alırken dünyaya kalkmıyor. Yemen'de ne oluyor ya diye dünyaya kalkmıyor. Anladın mı? Hiç. E bunu, ben yer miyim bunu ya? Hem ambargodası hem bilmem nez hem maddi muhanevi. Perişanım diyorsun ama bütün devletleri işgal etme gücünü nereden buluyorsun abi? Demek sana biri yol açı. Ha, o zaman biz bu kafasızlıkla, bu uyuşuklukla, bu ilimsizlikle, bu kültürsüzlükle fiten hadisleri sorunludur. Onu at, öbürünü at. E ben IŞİD hakkındaki hadisi Nüaym İbni Hamad'ın bence muteber ama işte bazıları belki sayı kabul etmeyen kaynaklarda olabilir. Fiten kitabında ki Bukhari'nin de hadis aldığı şeritlerindendir. Nüaym İbni Hamad'ın kitabında e, IŞİD'in bütün alametlerini 5 sene evvel okudum ve o zaman Bizim buradaki bazı yöneticiler sinirli gençler diyordu. Halbuki bunlardan ne bela olacak? Bak hadis-i şerif Irak kaplayacak diyor. Oradan Şam'a gelecek diyor. Suriye orayı perişan edecek diyor. Ondan sonra hilafet ilan edecekler diyor. İsimlerini, künyelerini, saçlarını, başlarını her şeyi tarif ettim. Havaalanında tam umreye gidiyorduk. Orada yani veriler bana orada gelmişti. Son dakika umreye gitmeden ya dedim burada şimdi umreye gideriz döneriz. Bir ay geçer. Biz burada bu milleti uyaralım dedi. E videolar orada duruyor YouTube'da şimdi. E ben bu hadis-i şeriflerle önümü görüyorum da. Tabi diğer alimlerin de bana yardımları var şimdi ben her şeyi inceleyemiyorum. Bakıyorsun Arap alimlerinden, ulemasından, Mısır'dan, şuradan bir alim bir şey atıyor. Bir hadisin kaynağını atıyor. Veyahut o buradaki bir alimi atmış, o beni tanıyan bana atıyor falan. E tabi böyle bir kolaylık oluyor. Ben de şimdi sabaha kadar araştırmacı şey yapacak alim yok. E, ama veriyi değerlendirmek miyim? IŞİD meselesini çözdük. Cehennem köpekleri de dedi 5-6 sene evvel 10 binlerce gencimizi IŞİD'e e, gidip de hilafet devleti zannedip de o iblislere e, alet olmaktan anasın babaları çoluk çocuklarıyla bunlar 50 bin 100 bin kişiye tekabül eder. Bir insanın bir kızın bir oğlanın onlara gidip katılması en az ailesinden 4-5-10 kişiyi etkiler ya. Üzüntü bakımından sıkıntı bakımından vesaire veyahut da, veyahut da onları da o zihniyete çekme bakımından Selefi ve abi ne çok tehlikeli. Onun için bu dersler mühim. Bu konular mühim. Şimdi e, bu, buşlar niye bu Irak'la Suriyel'le uğraştılar? buş hadi Irak'ta yoğunluk yaptı. Ondan sonra Rekun bile bunu anlatıyor. Bütün bu mesele. Çünkü Evangelist Kilisesi, buçlar zaten o zaman kilise değiştirdi. Bunlara Siyonizm elini almış ve diyor ki İsa Aleyhisselam'ın inmesini istiyorsanız, Mesih'in gelmesini bekliyorsanız ki bekliyorlar, onlar çünkü hak dinlerin aslında vahiy Allah'tan geldiği için bunlar var. Ama bunlar tarif etmişler, değiştirmişler, kendine göre yorumları değiştirmişler. Armagedon'un bile yer bölge olarak hadis-i şerifte bize bildirilen Amikovası, Dabık, Mercidabık yani Dabık bölgesi, işte bizim sınırımızdan biraz ileride Halep'le bizim aramızda, o yine e, mesela şeyler kabul etmiyor. Onlar e, efendim Armagedon dedikleri yani e, gavurcası veya neyse Aslı İbranice midir nedir? Her mecedon böyle yazıyordu tabii şimdi onun. E, i̇şte efendim her da demekmiş, mecedon vadi demekmiş, işte bir tepenin alttaki vadisi düzgünlük demekmiş falan. Ama onlar o da garka tacibiyle işte Yahudilerin arkasında gizleneceği sahih-i şerifle zikredilen ee, Yahudi benim arkama gizlendi Gel, ey Müslüman onu katlet diye dile gelince tek ağaç var her ağaçta dile gelecek sayadis hadis bu hiç imkanı kabil değil o o Yahudi onu bile biliyor harikat ağacı bizim ağacımızdır diye çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyni, Yahud, o Yahudilerin ağacındandır e onu zaten biliyor bildiği için onu ekiyor ama gelip de burada amin kovasını oralarda ekmiyor da gidiyor orada ekiyor. Armageddon orada olacak zannediyor. Halbuki oralarda da tabii savaşlar olabilir. Olacak. Hazreti Mehdi'nin ordusuyla çok savaşlar olacak bu. Ee, gel benim arkamda Yahudi var onu öldür ee, diye zikredilen hadis-i şerifteki savaş. Melhame-i Kübra Armageddon değil zaten. O Başka bir savaş. Müslümanlarla işte Hazreti Mehdi'nin adamlarla veya o günkü Müslümanlarla Yahudiler arasında bu savaş olacak. Çünkü Filistin tahrir edilecek. Özgürlüğüne kavuşturulacak. Kudüs özgürlüğüne kavuşturulacak. Yahu nenden çıkacak ki? Hazreti Mehdi Kudüs'te halife olacak ve imam olacak. İslam devleti dünyada tek Kudüs'te olacak. Merkez Kudüs olacak. Tabii nüfus çok azalmış olacak. Ayrı dava. O, o hilafet Kudüs'e indiği zaman meseleler o zaman başlayacak. Zaten e, hilafetin Kudüs'e inmesi Hazreti Mehdi'nin orada imam olup Müslümanların bütün cemaatinin orada toplanması, özellikle Arapların orada toplanması demek Yahudi'nin şu andaki gücünün olmaması demektir o. Bu zaten belli bir şey. Yahudi böyle gücü olsa oraya onlar sokar mı? Dolayısıyla o savaş o bölgelerde olacak. Ben onu bir şey demiyorum. Ama onlar mesela bu Dabık'ta olacak, Amikos'ta olacak savaş. O Rumlarla aramızda olacak. Yani Melhame-i karşı tarafımız Rumlar. Hristiyanlar yani Avrupa Birliği Amerika şu Amerika o zamana kıta olarak kalırsa onu bilmiyorum ama tabii Rumlar kalacak Rumlar yaşayacak çünkü hadis şerifte ne buyuruyor? Gündek, yeme takûmû sâa, Kıyamet koptuğu vakitte dünya nüfusun ekserisi Rumlar olacak yani Araplar demiyor, Türkler demiyor, şu onlar demiyor dünya nüfusunun ekseriyeti Rumlar teşkil edecek. Rumlar dediğin ta yani işte Rusya'dan tut, Yunanistan'dan çıkar, Ufa Birliği, Amerika'nın, asıllar İngiliz'in, ve bunlar e, üstteki ırk olarak bağlandıkları nokta e, Rum diye geçiyor. da yani e, esasen işte efendim e, Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından yani bütün mesele Nuh Aleyhisselam, biz mesela yafesat dayanıyoruz Türkler falan e, biz e, Yafes'ten sonra tabi birkaç baba öyle aşağı doğru iniyor. Ee, Türkler oradan geliyor. E, Rumlar dediğim yine e, Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından işte efendim biraz gidiyorsun ileri Rum var, Yunan var. Bak bu isimler Yunan, Rum ismi gavurca değil. Bu isimleri gavurca zannetmeyin. Bunlar diyelim ki mesela e, peygamberlerin soyları. Nuh Aleyhisselam'dan birkaç e, ileride yani birkaç torun sonra ee, mesela Yunan geliyor, Rum geliyor. Yani şecerelere bakarsanız, tarihte siyerleri okursanız, silçelerine bakarsanız, anladın mı? Onun için ee, yani İsrail İsrailoğulları konuşmuyoruz. O Yusuf Aleyhisselam'dır, Bünyamin Aleyhisselam'dır. Onlar zaten hepten Yahudiler o isimleri yaşatıyor. Takıyorlar onlar işte. Benjam'in dedikleri Bünyamin, Josef dedikleri Yusuf. Yani misal o isimleri konuşmuyoruz. Ta en evvel Rum ismi, Yunan ismi bile geriye gittiğinizde peygamberlerin Züriyetlerinin isimleri yani ırklar oradan geliyor çünkü Nuh Aleyhisselam beşerin ikinci babasıdır dünya tufana kalk olunca bir şey kalmadı ee, sadece gemiye binenler selamette kaldı Kur'an-ı Kerim zaten açıkçası söylüyor bunu orada da üç oğlu Sam, Ham, Yafes Yahudi ırkı Sam ırkıdır Sam oğlundan geliyor misal bu bütün ırklar bu üç Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan birine dayanır yani nokta efendim atışı olarak geride birleşiyorlar onun Rum diye hadis-i şeriflerde Rum geçer yani. Rum kelimesi bütün sayı hadislerde geçiyor. Çünkü neden? Ee, Kur'an'da da geçiyor. Elif, la, mim, hulibeti Rum. E, Rumlar mağlup edildi. Rum suresi var ya Kur'an'da. Yani surenin tümü Rumlardan bahsediyor anlamında değil. Rumların mağlup olduğu sonra bir hadde e, efendim sonra galip gelecekleri meclislere karşı falan bu konu işlendiği için, başında geçtiği için yani. E, Rumlar da eli kitap o dönemde. Nasara, Hristiyan oldukları için. Şimdi öbür taraf müşrik, yani hiç Allah'sız, kitapsız oldukları için falan o nokta anlatılıyor o surenin bidatinde. Dolayısıyla biz Hazreti Mehdi ile ilgili kitabımı mutlaka okuyun. Ben şu anda bu derslerde bunları anlatamam. Hazreti Mehdi'nin e, zuhur ile ilgili alametleri okuyun, nişanları okuyun. Mesela ben bu yüzyılda gelmeyecek diye kitabın başlığına koydum. Bu yüzyılda gelmemesine benim delilim ne? Ben yani delilsiz, atan, bir desteksiz konuşan bir adam değilim. O zaman orada ben onun bütün kaynaklarıyla zikrettim mesela. Ama 1500'ün başında çıkabilir mi? Ona çıkamaz diyemem. Ama tabii ki şu andaki alametler, gösteriler, göstergeler diyeyim. Biraz daha varı gösteriyor işte 1600'ün başı olabilir. Hicri konuşuyoruz, hicri. Ama tabii ki şimdi bu korona bize öyle bir şeyler anlattırdı ki yani bu nüfus nakası azalacak, Araplar nasıl Kudüs'e sığacak kadar bütün Araplar, Mescid-i Aksa'nın orada buluşabilecek nüfus kadar Şimdi 400 milyon şu anda Arap. Mesela, e şimdi bunları gördüğümüz zaman Allah Allah daha o zaman yüzlerce yıl var diyorduk. Ama şimdi bu korona olduğu zaman bir de bakıyorsun bir virüs çıkarttılar. Sebepler alemindeyiz. Allah tanede kıyameti koparacaksa sebeplerle yapacak bunu. E şimdi bu kadar insan öldü budur. E nüfus çok belki azalmadı hissedilecek kadar ama 500 milyonun altına düşürmeyi hedeflemişler. 8 milyar, 8 milyar, neresi 8 milyar küsur bu hızla giderse de nereye gidiyor? E şimdi bunu 500 milyonun altına düşüreceğiz. Allah düşürecekse düşürecek bunlar sebep olabilirler ama Allah Teala da bunlara şeytana, şeytan bunlara vesvese verdiği, akıl verdiği, bilgi verdiği Kur'an'da söylüyor. Yani bu şeytan nasıl bu kadar başarılı olabiliyor? Ya şeytanın taraftarları efendim Reagan'lar, Bush'lar, Trump'lar, Celis'ler bilmem ne? Yahu kardeşim Yahudinin de e, ana fikri temasını kim işletiyor? Şeytan. İblis hayatta siz bunu e, devre dışı mı bırakıyorsunuz? İblis diye bir varlık olduğunu, böyle uturlandım. Ben senin kullanını saptıracağım diye Allah'a yemin ettiğini, böyle Amurane'm, böyle bettiküne azel hayvan davarlarını kulaklarını kestireceğim, böyle yukarıda Allah'ın yarattığı hırkatı fıtratı değiştireceğim onlara. İşte tohumların genetiğinden tut, işte efendim bu virüslerden tut bilmem ne, e bütün bunların birçoğu laboratuvarda yapılan işler ya, bütün milleti muafetler. E zaten milleti bütün milleti kanser ettiler, GDAlı bilmem ürünler tohumlar bunları. Evet, bu butonların çoğu Yahudi'den çıktı. Yahudi nereden alıyor bu akılları? Ben Allah'ın yarattığı fıtratı, eşyada bulunan asıl hılkati senin yarattığın özellikleri değiştireceğim diyor. Kur'an'da yemin ediyor Allah. A. Allah Celle bunu bize naklediyor. Niye naklediyor acaba ya? İblis bunu Allah'a demiş de Allah bize bu, bunu bize niye demiş? Hiç mi düşünmüyorsun yani? Bak şeytanın oyunları böyledir diyor. Bu değişimlere ayak uydurma. Her değişim güzel değildir. Fazla mahsul ürün alacağım diye kalkarsın Tohumu değiştirirsin Elak olursun kanser olursun Anladın mı tümörler bütün vücudunuzda çıkar Çoluk çoluk ölür bu kadar kanserden ölemez Ya bunlar çoğu işte bu yemeklerden içmeklerden, tohumlardan bilmem nelerden Olmadı mı e iblis söylüyor bunları Onun için üst akıl lafını ben de Bir kere kullandım ama yani bundan Allah'a istiğfar ediyorum Af istiyorum Allah'ımdan Sizden de özür diliyorum üst akıl demeyelim Üstünlük Hizbur Rahman'a, Allah'ın taraftarlarına mahsustur. Buna şeytani akıl diyelim, adını böyle koyalım. Bundan sonra konuşmalarımızda üst akıl lafını kullanmayalım. Üst akıl lafı tehlikelidir. Çünkü Yahudinin de üstünde bir e, yöneten akıl var, yöneten akıl var. Ama buna biz üst demeyelim, sanki galip gelmiş, ala olmuş, ali olmuş, yüce olmuş değil. Bu şeytani akıldır. Bu şeytani akıldır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iblisin bütün meselelerinden bahsediyor. Allah'a verdiği antlardan ayetlerden şöyle yapacağım böyle yapacağım bütün kullanı azdıracağım ya Müslümanlar bile bunun içinde var. İlla ibadet emrin muhlasin muhlas kulların müstesna diyor. Muhlisi bile istisna etmiyor. Muhlis e, bir kez ya ihlasa çalışan tam kazanamamış. Halbuki evliya sınıfından ama muhlis yani adam ama e, muhlis adam desen evliya manasına eşittir gelebilir. Ama tam kazanamayınca onu bile azdırma da kandırma e, imkanın var diyor. İblis söylüyor bunu. İtiraf nokta ya. İtiraf ediyor Kur'an'da sana söylüyor. İlla ibadik emrül muhlasin iflasa kavuşmuş. Daha dönüşü olmaz. Ma raca amen raca illa minettarik ve ma masallaya raca diyor. İşte Cüneyt Bağdadi meşayih-i kiram. Dönen ancak yoldayken dönmüştür. Velev ki güzergaha ulaşmaya, maksadına ulaşmaya az bir şey bile kalsa yine yoldadır o. Dönen ancak yoldan dönmüştür. Maksadına erişen dönmez. Bizim hepimizde dönme tehlikesi var şu an. Ya muhlas olduğumuzu iddia edebilir miyim yani ben şahsen? Belki siz öylesiniz de ben edemem. Devamlı fırtınalarla uğraşıyoruz vesveselerle, fitnelerle. Onun için şeytani akıl Yahudinin de, siyonizminde. Nasara'nında, da Vatikan'ın da şimdi bu papaya bu aklı kim verdi yani diyelim evancelikselere Amerika'daki bilmemdeki kuruluşlar lobiler localar bilmem ne git, Irak git, hiçbir papa bugüne kadar gitmedi git orada bir İbrahim Aleyhisselam doğduğu yere İbrahim'den işi yukarıdan tut bu sefer aşağıdan bütün Musevilik Nastanilik, Efendim Müslümanlık hepsi batıl olur çünkü sen bir en üstten tutarsan işi altı boş verelim arkadaşlar ben size huzur getirmeye geldim hepimiz İbrahim Deniz işte İbrahim'i dinler. İbrahim'i dinler bu çok FETÖ'nün baş ağzıydı. İbrahim'i dinler değil mi? Biz buna kitap yazdık. İki tane kitap lazım buna diye beni. E yani dinarası diyalog konusu İbrahim'i dinler değil. Aynı lafı bak gitti orada Papa söyledi. E siz, size hiçbir şey anlaştırmıyor mu bu? E, FETÖ'nün de aslının FETÖ ne ya? FETÖ ne ya? FETÖ. Zurnanın son deliğinde bir e, operasyonel bir teşkilat kuruldu. Tamam çok güçlendirdiler şu durumu ama. FETÖ gider, oradan Papa gelir yani. Ee, papa Papa da burada maşa. Papa burada e, direkt şeytanın muhatabı değil, şeytanın daha geride. Papa zayıf kalır. Şey, burada yine ekserisyonistler, e, bunlar e, dünya yöneten parayı elinde, e, bunlara bu para yollarını kim öğretmiş yani? Para yollarını kim? İblis'e Allah Teala müsaade etmiş, burayı anlamamız lazım niye müsaade etmiş imtihan gereği şimdi bütün bu dünyanın düzeni bozdurmak fitne fesat çıkartmak ve hulikel harseven nesil diyor Kur'an. Ekinleri mahvederler, nesilleri mahvederler. E şimdi nüfus planlaması olmadığı kısırlaştıran yiyecekler genetiğiyle oynamış yiyecekler bu nesli bozmak. Ekinler ekinler gıda olur ürünler ve tohumları bozmak. E Kur'an-ı Kerim bunların için söylüyor. Fitne fesatçı adamlar. E şimdi Mekke'deki bir müşrikten bahsediyor. Ve Mina'nın azme ve hatta Medine'deki bir münafıktan bahsediyor. Ve zetevel se'afil ard li yufside fiha ve hulkel harfe ve nesl. Vallahu la yuhibbul fesat. Bir özel bir adamdan bahsediyor. Ama sen sebebin üzünün hususiyeti hükmün umumiyetine zıt değil. Sen Kur'an'ı bu bu adam için velid ibni buyruk hakkında öbürü öbürüme evlenni kalı öbürü bu ceil hakkında diye okumayacaksın. Sebebin üzül anlayacaksın ama şu anda bu neye vurgu yapıyor? E şimdi bak ekim ve nesil. Bu fesat buradan çıkar. Bütün insanlık alemi buradan bozulur. E, zürriyet kalmayınca nesil bozulunca, ekim bozulunca, ekim bozulunca demek yiyeceklerin bozulunca. E, yiyecek bozulunca e, zaten insanın yaratıldığı su nutfe meni yediklerinden asıl oluyor. E, yediği yiyecek etler, sütler, sebzeler, meyveler, hormonlu dede şey buğdayın bile şeyine oynanmış genetiğine bilmem ne. E bu akılları kim verdi? Allah'ın fıtratını değiştireceğim diyen kim? İblis Kur'an'da. Allah'ın yarattığı şey hepsini bu da e Kime yaptırdı bunu? E insanlara yaptırıyor tabii. Ama ve inne şeyatun elehune ila li yem Şeytanlar dostlarına Vahit tabirini kullanıyor. Çünkü vahiy kelimesi lügat manasında gizli işaret demektir. Gizli bilgi demektir. İha. Tabi peygamberlere verilen sahih mucize o Allah tarafındansa tamam. Ama iblis de diyor dostlarına vesvese kabilinden de olsa burada gelgeç yahut aslı asları olmayan uydurma manası değil dostlarına bilgi verirler diyor. Bilgi. Neden? E, iblis senin görmediğini görüyor. imtihan gereği. E, biz iblisi göremiyoruz. İblis bizi görüyor mesela. E, senin bir odada bir şey yaptığında şurada buna bir şey yaptığında e, cin şeytan iblis senin yanında görüyor. E, dolayısıyla birçok sır sırra vakıf oluyor. Cinler gaybı bilir anlamında konuşmuyorum. Bu gayb değil ki. Birinin gördüğü birinin görmediği. O görmeyen için gayb oluyor. Gören için gayb olmuyor ki. O odada biri kamera koysa benim bütün hareketlerimi burada ne yaptığımı izlese öbürü de üst odada olsa yan odada olsa yan odadaki burada benim ne yaptığımı göremez ama Amerika'daki buradan bir kamera bağlantıyı kurduysa benim yaptığımı görür. E şimdi burada benim ne yaptığım vasıtası vesilesi aracı cihazı olmayan için kayıp. Ama bir cihazla bana buraya burada ulaşana göre hep de. çünkü ben bunu gelecekte yapacağım şeylerde ki şu anda yaptığım şeyler. E, dolayısıyla iblisler, şeytanlar, cinler kaybı bilmiyor. E, Kur'an öyle söylüyor. E, Tabii bilmiyor. Gelecekte ne olacağı bilmesine gerek yok ki. Şu anda dönen dolapları görüyor. E, dönen dolapları görünce dostlarına bu dostları kim? İnsanlardan. E, minel cinneti vennat. Cinlerden, insanlardan. E, sen şimdi evangelistlerin başı ya Vatikan'ın başı bilmem ne. Vatikan'da da böyle papa ortada görülebilir ama o yönetiyor anlamına da gelmez. Bazı biliyorsunuz böyle vitrinde olanlar yönetmiyodurlar ekseriyetle yani. O da ayrı bir şey. Arkadan ipi çekenler vardır. Ya Hacı göz gibi arkadan oynatanlar arkada yani. Kim kimin kafasına vuruyor? Sen o vuruyor zannetme. Kim vurduruyor ya bak. Dolayısıyla mücadele sizinle tartışsınlar diye mücadele etsinler diye sizi yoldan çıkarsınlar diye şeytanlar dostlarına bilgi veriyorlar diyor. Ayet bunlar. Hepsi Kur'an'dan ayet bunlar. Ta sen ne arıyorsun? Ve onun için kıyamete yakın neler olacak? Fitneler çıkacak. Ee, efendim Hazreti Mehdi'den evvel e, çok çoğalacak. Hazreti Mehdi'nin zuhuru ile patlayacak. Yine bile Hazreti Mehdi bile kıyametin büyük alametlerinden değil. Yani on büyük alametten değil. Mukaddimesi. Çünkü neden? Zaten Hazreti Mehdi ile birlikte İki alamet zaruretle çıkıyor. Büyük alameti konuşuyor. Melhame-i Kübralar falan büyük alamet değil. Çünkü on şeyi görmeden diyor kıyamet kopmayacak. Bu on şeyi hadis-i sıralanmış. Bu sıralan hangisi önce hangi sonra olduğunda muhaddisler, şarihlerde bazı bazı şey, görüş alıkları, ihtilaflar olmakla beraber burada bir duman hadisesi var. Duhan. Bunları bu seride YouTube sitemde bunları yapacağım. Bu bir ders başlatmış oldum şu an. Bunu bir seri halde yapacağım ama tabii ki iki saat, üç saatlik şeyler e, yoruyor, beyni zorluyor falan. O bakımdan belki bir saat bir saat arasını geçmemem lazım. E, yani dersleri bölmem icap ediyor bu sefer. Böyle yaparak e, evvelce yaptım. 50-60 ders var. E, fakat e, şimdi son büyük alametlere gelmiştik. Büyük alametleri bir daha bir tazelemek lazım olabilir ama Dekcal'la ilgili çok geniş yaptım. 9 sohbet var. Mesela şimdi ona bir daha girmeyebilirim. Ama sırasına gelince tertipte hangisi önce hangisi sonra. Çünkü Hz. Mehdi bundan hepsinden önce çıkacaktır. Melahame-i Kübra hazreti vakti zamanında olacaktır. Armagedon dedikleri bunlar tamam. Sabit. Ama bunların hiçbiri on alametten değil. On alamette duman var, duman. Bütün dünyayı saracak bir sis feneri. On alamette celal var. On alamette İsa'sın nüzülü var. Onları hadis-i şerifin metnini okuyarak tek tek sırayla gideriz. Eee evvelce konuştuklarımızı havale ederiz. Şu derslerde konuştuk bunu deriz. Konuşmadığımız 4-5 tane var. İşte güneş Batı'dan doğmayı da olmayı konuşmadık. Dağ Petül Arzu konuşmadık. Bir ateş çıkacak insanları efendim Kudüs'e doğru mahşer Kudüs'te kurulacak. Mahşer ararası Kudüs'tür. Dolayısıyla oraya doğru insanları sevk edecek ta Yemen'den beri. O ateş yani artık onu şimdi ne su yorumlarsın ne olursun şimdi bunlar hadis-i şeriflerde tam kesin bir şey söyleme ateş çıkacağını söylüyor ama bu ateş işte doğal gaz patlaması mı olur yanar oradan petrol mü yanar gelir e şimdi efendim veya şimdi bizim bilmediğimiz bir şey de olur. Metan gazıdır bir şey. Ne olduğu belli değil. İnsanlar durdukları yerde duracak. İnsanlar şey. ondan sonra süre süre süre yani öyle bir göç ki Yemen'den ağrı Aden'den başlayacak diyor. Çünkü hadis-i şerif söylüyor. Hadis-i şerifin söylediği her şeyi söyleyebiliriz. Ama şimdi bu ateş ne sebeple çıkacak? Petrol müdür? Doğal gaz mıdır? Metan gazı mıdır? Şimdi oralar yorumlara müsaittir ama şudur diyemezsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir şey konuşmadığı noktada bu olacak. Neyle olacak? Ne sebeple olacak? Cık. E şimdi ben geçen işte Ertan Bey programında e, dünyanın nüfusu birden bitecek. Bu kıyamet kopacak. Bir Allah diyen kalmayınca. E bir Allah diyen kalmayınca nasıl olur? Herkes çocuğuna öğretiyor Allah demeyi bilmem ne. Bu Müslümanlar bir anda nasıl bitecek falan. Hele ki İsa Aleyhisselam zamanında bütün dünya ee, Müslüman olup bir kafir bile kalmadıktan sonra tekrar nasıl bir Allah diyen kalmayacak? O kadar da kısa zaman yani 50 sene, 100 sene, 150 sene içinde gelişiyor bu İslam'dan sonraki kıyamet olay. Çok bir şey yok. Bu arada nasıl bu kadar bozulur ya? Düşünsene 1400 küsur senedir İslamet bozula bozula bozula milleti dilsiz imas etme 1500 senedir uğraşıyorlar. Yine dünyada bu kadar Müslüman var. <gülüyor> yani bu nasıl Allah diyen kalmaz yani? Şu anda bile ee, Müslüman'ın en bozuğu bile Allah belanı versin derken yine Allah diyor yani. Hani hiç zikir niyeti olmasa bile Allah nasıl unutulur ya? Ama şimdi biz bunları anlamıyoruz. Ama hadis-i şerifte ne diyor? Yemen'den bir rüzgar gelecek diyor. Bu rüzgarla beraber diyor her müminin koltuk sağ koltuğunun altından yel girecek. Mesela e şimdi bunun yorumu açık. Rüzgarlar mikrop taşıyor mu? Bir rüzgarın taşıdığı şu anda sabit. E, efendim virüs rüzgarla geliyor mu? 2-3 metre niye açı olsun diye oradan oraya oradan hapşırıyor oradan bilmem ne. E, rüzgar olursa 10 metreye de gider. E, geliyor mu? Geliyor. E Şimdi o zaman bir rüzgar gelecek Müslüman, Müslümanların sağ koltuğuna. Bu sahih Bunda şube yok. Bütün müminler bir Müslümanın tek başına Evinde yatan, yastığında kelime-i şehadet getiren ölen Allah deyip ölen bir Müslümanın ölmesi gibi dünyadaki bütün müminler bir anda ölecek. Tek kişinin ölümü gibi. E tamam da e, bunu şimdi ben sana bu rüzgar virüs mü getirecek? Tahun mu getirecek? İşte efendim onunla bütün Müslümanlar şehit mi olacak? Yemen nereye? İstanbul nereye? Bukhara nereye? Semerkant nereye? Bu Yemen'den o rüzgar oraya nasıl? Cık, e kardeşim rüzgar dediğin şey sen dalga mı geçiyorsun rüzgar mı ya? Allah Allah. Bir fırtına oradan oraya dakikada gidiyor. Dolayısıyla yani biz burada hemen virüs yorumunu yapamayız. Ama bir rüzgar iletişimiyle bir de koltuk altından. E Allah bütün Müslümanlara bir anda Aziz Aleyhisselam'ın canlarını alamaz mı yani? Yüz bin kişiyi bir anda öldürüyor. Ama sebepler alemdeyiz. Yemen'den gelen bir rüzgar o rüzgar koltuk altından girip vücuda nüfuz etmesi mesela. Bunları söylüyor Hadis-i Şerif. Bu noktada kal. Kal aşma. Onun için şimdi biz e, melhame Kübra olayına gelirken e, Hz. Mehdi'nin zuhuru, Hz. Mehdi'nin zuhuru ile ilgili çok e, efendim e, dersler e, yaptım. Ancak biz bugün efendim e, niçin Avrupa devletleri, Amerika e, işte Evangelist kiliseler ee, Suriye ile Irak ve Suriye ile niye bu kadar meşgul oluyor? Petrol diyorlar. Geç. Doğalgaz geç. Bunlar ucuz işler. Burada büyük hedefler var. Büyük hedef. Erzun Mevud. Üçte işte efendim Siyonizmin vadedilen topraklar. Orada da ihtilaf çıktı. E şimdi şeytani akıl e, Siyonizme de diyor ki siz ufakçısınız. Niye vurgucunuz arzı mevut diyorsun? Neresi arzı mevut diyorsun? E, Nil'den Fırat'a işte Mısır'dan gele gele bizim Adana'ya kadar falan, Maraş'a kadar uzanıyor o haritaları onların. İşte doğu güneydoğu Kürt sorunu diye uydurdukları konu ne? Yorgan gitti kavga bitti hani. Mesela bu arzı test etmeleri yoksa Kürtlerin haklarını savunmak diye bir dertleri yok. Dolayısıyla zaten Kürtlere de bizim devletimiz tarafından bir zulüm olunduğu da yok yani. Onda doğru dost doğru konuşalım yani. O da varmış gibi bir ima olmasın aşağı. E şimdi bu küresalciler de bunlara diyorlar ki yani küresel zihniyet, şeytani akıl. Ya kardeşim sen niye Nil'den Fırat diyorsun? Nil'den Fırat kilometresi kaç yüz ölçümü ne ya? Sen bütün dünyayı hedefine alsana, Çin'i de buna katsana, Avustralya'yı kono her yeri alacağız ya. Her yeri nasıl alacağız kardeşim işte e, kripto para çıkaracağız onu çıkaracağız e, efendim virüs üreteceğiz herkese çip takacağız herkesi izleyeceğiz. Sen gidiyorsun bilmem şu kadar ülkeden şu kadar toprak mevut arzım şimdi onlar da aralarında ihtilaf çıktı. Onun için şimdi Tel Aviv'de şurada burada ne nümayişler ne gösteriler var e, küreselcilere karşı ne karıştırıyorsunuz bu işi bilmem ne Tevrat'ta bize ne dedi o orada kalalım. İşte bize vaat edilen yer noktada duralım. Onlar diyorlar ki siz niye hedefinizi küçük tutuyorsunuz bilmem ne. Onlar da birbirine girdi. Şu anda dünyada zaten bu savaş var. Esas onların kendi aralarındaki savaştan bize biraz rüzgarından eserek bizim İslam alemi işte ekonomik krize giriyor ona giriyor buna giriyor işte efendim onlar hapşırdı mı biz burada ağır krip geçiriyoruz yani. Dolayısıyla hepimizin ekonomileri oralara endeksli olduğu için bağımsızlığımıza tam kavuşamamışız ekonomik manada sorunumuz büyük. İslam'a dönmemişiz. Kur'an'a sünnete uymamışız. E, dünyacılığı bırakmamışız. Nefsi terk etmemişiz. Onun için bir harp kazanamıyoruz. Bir cih bir cihatta başarılı olamıyoruz. Bu ne işi var Papa gelecek burada? İşte Allah razı olsun Ülhak Diyanet İşleri Başkanı Şeyh Hasan Taha Baklan elinin tersiyle etti. Belki de adamı görevden de aldırabilirler. Ama olsun. İşte Ehli Sünnet'in izzetini ortaya koydu. yokum dedi ben. Bu dedi fitne yapmaya geldi buraya dedi. Mekke medineyi bozuk burada din merkezi kurmaya geldi bu baba dedi. Ama Şii'ne yaptı Sistani atladı. Buyurun buyurun kapımız açıktır. E çünkü ehli sünnetten başka Kur'an sünneti doğru anlayan bir e, mezhep yok. hadis söylüyorsun Şerif söylüyor sana benim vesabımı yolundan gidin. Nerede hesabım? Hesaba kafir diye şia zihniyeti. Hesaba kafir diye zihniyeti. eli sünnet nasıl asıl olan yolundan gidebilir yani? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü Hümürlediğin ve ashabi hadis i̇bn Mâce say hadiste benim yolum demiyor bir ekliyor ekliyor çünkü bunlar da biz peygambere bağlıyız derler onu anlatmak için ashabımın yolu benim yolum ashabım diyor bak çoğu hadislerde ashabım şey geçmez doğru yolu tarif eder ki hangi yoldaysa diyor esen kabusun 114 bin sahabe kafir dört tane Müslüman kaldı. Böyle bir şey Kur'an'da bütün sahabeye cennet vaat ediyor sen Kur'an'ı da inkar ediyorsun sen hadisleri inkarla kalmıyorsun ki yani sizin önde gidenleri dinsizden de ileri bunlar yani sahabeye kafir diyenler hepten dinsiz çünkü Kur'an'ın nasını inkar ettiği için kafir oluyor Kur'an-ı Kerim sahabeye hepsine cennet vaat ediyor. Radıyallahu anh ve Allah onlardan razı oldu. Ha allah bilmedi o zaman Müslümanken o ayeti indirdi. Sonra bunlar peygamberden sonra Hazreti Ali'ye karşı geldiler. Onun için kafir oldular. Ha Allah da kaybı bilmiyor o zaman. He? allah Teala kıyamete kadar okunacak kitabında razı oldum dediği bir kulun sonradan sapıtacağını bilmeden baştan teminat verip sonradan vah, bir daha da peygamberde göndermiyorum gönderemeyeceğim kitapta indiremeyeceğim. Görüyor musun bu da böyle yanlış kaldı diyecek. Sen Allah'a bunu mu ısnat ediyorsun ya? Bunu Allah'a ısnat eden Müslüman olabilir mi? O zaman nasıl bunlara Müslüman diyorsunuz? Yani hakikaten dolap, büyük dolap bid'at fırkaları işte Vehhabi Selefi Işit, Vehhabi Selefi o da burada Vatikan'a çalışıyor Evangelist'e çalışıyor, Siyonizm'e çalışıyor İslam yurtlarını işgal ediyor bütün Müslümanları kesiyor, bir gavurla uğraştığı yok bütün Müslümanları kesiyor, doğuruyor. Müslümanın hırzına namtaya cavaz ediyor. Karısını kızını cariye yapıyor. Hangi gavurla uğraşmış bugüne kadar IŞİD? Dolayısıyla bütün bunların yani 72 dalalet fırkası, fırkası şeytanın oyuncağı olduğu için, o mezhepleri onlara şeytan, İblis kurturduğu için, şu anda da Siyonizmi şunun bunun e, aklı şeytana dayandığı için, şeytan dostlarına bildirilerde bulunduğu için Kur'an'ın ifadesiyle, Bağladım işte olayın tümünü toparladım, iblise bağladım, ehli sünneti yaşayanlar, inanıp yaşayanlar ama şimdi inanır yaşamaz, o da itikadı düzgün olur ama paraya satılır, karıya satılır, herkesin bir fiyatı var, lafına uyar, onu ben ona teminat veremem. Ama ehli sünnet şuurunda malını canını Allah için feda etmiş, mesela papa beni ziyarete geliyor, büyük bir ya papa geliyor ya, iki milyarın bilmem nenin literi bilmem ne. Bak orada o Diyanet reisi orada. Başbakan da aradı olmaz. Kim arasam olmaz. Görüşmüyorum ya. Zındıkla fitneye gelmiş buraya. Bunu diyebilmek şuur ister. Bu şuur da ancak ehli sünnette bulunur. Zaten haberlerde bile sünni. Çünkü Irak Diyaneti resmi olarak sünni. Tabii Şia çok işgal etti ortalığı ama e, Diyanet merkez olarak ehli sünnet itikadı üzeredir elhamdülillah e şimdi onun için burada e, Hazreti Mehdi'nin şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum Şam özellikle bizim Halep ile Türkiye arası Gabik e, ve Amik olası. burada büyük hadiseler olacak Melame Kübra olacak burada neler yaşanacak bunun sebebi ne olacak önümüzdeki derste bunu yapacağım bu aralar çok vaktim dar yani hocalar toplantısı var, i̇şte oraya yetişeceğim. İşte efendim, e, e, e, e, mübarek geceler, günler peş peşe geliyor, kitap çalışmalarım var, e, dergi yazları ve sadece i̇şte birazcık kendi telaşlarım oldu, sağlık açısından. 13'ün çok da uzatırsak mevzular da çok kafada kalmıyor. Ama bundan sonraki seri de, yani bundan sonra yapacağım sıralamayla haftada bir video. YouTube sitemde paylaşacağım haftada bir video. Siz üyelerimizi artırın. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Allah için destek neşrolsun, yayılsın, yayılsın. İlimler yayılsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları bildirin buyuruyor. Ve ulema, müçtehitler, deccalla ilgili, meddiyle ilgili bu hadisler minberlerde, hutbelerde okunmadığı zaman kıyamet yaklaşmıştır buyuruyor. Ve siz bunları mekteplerde, medresede çocuklarınıza öğretin buyuruyor. Çünkü çocuklarımız neslimizi perişan ettiler. Neslimize uşuru vermemiz lazım. i̇bn Macet'e geçiyor bu. Ondan sonra Ebu Reyre'yi duymuyor musun Adıy Allah'ın? Genci gördüğü zaman ey Şab Meryem'in oğlu İsa'yı gördüğün zaman benden selam söyle. Ebu Reyre'nin selamı var de diyor. O bilmiyor mu ki Deccal'a o gençle kavuşamayacak? O bilmiyor mu? Onu gören genç. tabiin tabakası. İlk 100. yılda. Saadetcal hala gelmedi. Ama onu neşretmek, yaymak, nesilden nesile intikal ettirmek, şuurlandırmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a anlattığı hadisinde, Melhame-i Kübra hadisinde Medine'nin harap olacağını, Medine, Kudüs'ün mamur olacağını, hilafetin Kudüs'te Hazreti Mehdi'nin döneminde kurulacağını, ondan sonra efendim Konstantiniyye'nin Roma'nın, Fatikan Roma'nın fetholunacağını, Ondan sonra Melhame'den sonra. Konstantiniye Fethi'nin Melhame'den, Melhame'den sonra. Ondan sonra Roma'nın Fethi'den sonra Deccal'ın çıkıyor. Buna sahih hadise bu Davut'ta. Bütün bunları söyle. Bunları anlatıyor. Hazreti Muaz yanında. Tabi o hadisleri de artık bir sıraya koyup okumak lazım. Ne buyuruyor ona? Ya Muaz diyor. Vâze hakkun kemâ nekeka aydın. Sen benim yanımda şurada oturduğuna şüphem var mı diyor. Bak oturdun dinliyorsun. Bana bir şey sor. Yanımdasın değil mi? Rüya mı görüyorsun diyor şu anda? Değil. Sen burada nasıl oturuyorsun? Oturduğuna inanıyorsun. Yani ver hayal rüya görmüyorum. Ben burada oturuyorum şu an. Oturduğuna inandığın gibi burada diyor. Bu dediklerimin hepsi haktır ve çıkacaktır diyor. Onun için burada e, hadisler sahih olduktan sonra ne yok? Asla acaba ya mahal yok. Bunlar hepsi olacak. Ama... Yorumlayabilir misin? Yorumlayamaz mısın? Doğru yorumlayamazsın. Vaktini tam isabet ettiremezsin. Hadi şeriflerde vakit verilmemiş. Ama bir tertip bir sıraya rahat edilmiş. Ama burada onun için en başta Hazreti Mehdi'yi doğru tanımak lazım. Sapın birine Mehdi diye bağlansan malın canını telef edersin yani. Onun hak olan Mehdi'nin zuhuru bütün işlerin başlangıcı. İslam'ın ve Müslümanların kurtuluşu ve dünya hakimiyeti. Zaten ondan sonra da kıyamet. Ahiret zaten akıbet müttekilerin olacak. Onu da şüphe e, Bu itibarla e, Avrupa Birliği bu işle niye uğraşıyor? Amerika niye uğraşıyor? Vatikan niye uğraşıyor? Niye bu bölgeye özellikle geliyorlar? E, buradan niye askerlerini çekmiyorlar? Hatta askerlerini artırmaya çalışıyorlar. P.D niye kurdurdular? IŞİD'i niye kurdurdular? Cık. Onlar da buraya girebildiler. Öbür türlü gelip de Suriye'ye nasıl asker indirecek? ama o şimdi peyde bunların eli de bunlara çalışıyor ee, işit bunların elinde işte o şu akol bu bu ekol, hepsi birbirine şeytanın askerleri ee, bunlar e, bunların hepsi e, İslam alemin ortasına tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nokta atışı ile debik dediği amikovası dediği noktaya gelmişler e şimdi daha burada hadislerin mucizesini arıyorsun ta hadislerinde ne mucize arıyorsun Melhami Kübra da patlayacak tabi de. Ey, hepsi tek tek çıkıyor. Ya, Yahudi orada garkat ağacı, Yahudi gizleyecek, söylemeyecek, Yahudi ağacıdır diyor. Yahudi orada git şimdi e, İsrail'in o bölgelerde, harp beklediği bölgelerde efendim diktiği ağaç başka ağaç değil, garkat ağacı. Ya, bu kadar adamlar işi inceleyip, oyunu kuralına göre oynuyorlar ya. Biz burada, e tabi bizim Eski Diyaneteci kalkıp fiten hadisleri sorunludur diyerek hadisleri tümden çökertip de dinlemeyin bunları bunlar sorunlu. Sorunlu ne demek ya? Sen desene ki biz bu hadisler arasında çelişki gibi görünen noktalar var ama şarihler bunların sıhhat tespitleri ve şarih kiram, ulema İmam Berzenci Elişah'da yakın 250 senelik bir zat ama buradaki mana budur buradaki mana budur buradaki mana. onları çözmüş zaten. Şimdi Hazreti Mehdi bir hadiste 40 sene kalacağız. Söyle bir hadiste 20 söylüyor. Bir hadiste 7 söylüyor. E şimdi bu hadisler biri doğru öbürleri yalan. Öyle denmez. Kaynağına bakılır. Kaynağı sahilse hepsi sahiltere. E peki bunun manası nedir? E manasını çözmen lazım. 7 tam devleti dünyaya hakim etmiş zirvedeki nokta. O da İsa-ı yüzünden sonra. 7'den onu kastediyor. Anladın mı? 40 halifeliğini ilan ettikten 40 yaşında çıktıktan sonraki tüm yaşayacağı süreyi söylüyor 20 Hz. İsa'nın üzülünden evvelki mücadele dönemlerini söylüyor çünkü ilk çıkacak sonra Taif'e kaçacak Taif'te bir sene dağlarda kalacak Taif'te dağlarda kalacak bu tahşiyecileri gitti efendim seni Afganistan'dan Üsame'yi konuşuyor Ulan hadise baksana sen Afganistan'ın dağı diye bir hadiste bir şey var mı yok sen bunu nereden uyduruyorsun o zaman ama bak Taif'in dağları var bir sene Tayfun Dağı'nda kalacaktır. Yani öyle Hazreti Medhi ilk çıkışında direkt dünya hakimiyeti olmuyor ki. Onun bir 20 sene e, mücadelesi var. Hilafetin e, Kudüs'e inmesi var. Mescid-i Aksa'nın e, burada tabii o zamana kadar Yahudi orada kalır mı gücüne kadar kalır o da belli değil şimdi. Yani şu anda Yahudi e, zaten can çekişiyor kendi içlerinde küreselce bu dolu puto var kendi kendinden de yiyebilirler. Allah kıyamete kadar onlara azap tattıracaklarını salat edeceğim diyor ayetle sabit Ve isezen rabbuke le yeb'asna alim la kıyameti? il kıyamet azap. Onlardan bir de metiyle ile de onlara azap tattıracak ama o ara kıyamet gününe kadar diyor. Yani bunların abat olacaklarına dair bir ayet yok. Berbat olacaklarına daha çok ayet var. Onun için şu andaki böyle 40 sene 50 senelik bir devlet devlet midir? 40 50 sene nedir yani dünya düzeninde? bu da Bunlar zevale gidiyor. Bunların da sonunda... Hz. Mehdi oraya geldi tabii... E, tamam, Yahudilerle savaş olacağı o bölgede... Bunlar hadis sahih. Ama Yahudi hakimiyeti... Yani e, ne kadar güçlü... O, de, bilinmez. Çünkü belki yine Rumlar... Yine Avrupa Birliği falan da el atabildi. Şimdi bazı kiliselerin... E, Şeyinde orada zora düşmüş. E, şimdi Yahudi sadece Müslümana çektirmiyor. Orada bazı Hristiyanlara da çektiriyor. E, o bölgede. Onlar da zor durumda olanlar falan. Dolayısıyla... Orada da kesin Yahudi hakimiyetini Hazreti Mehdi yıkacak şeklinde düşünmesek de Yahudilerle savaşacağı ve birinin ağacın taşın arkasında gizlenecek yer bulamayacağı ve mağlup olacağı yenileceğine de kesin sahih hadis var. Ama Hazreti Mehdi'nin orada imam olduğu hilafetin Kudüs'e nazil olduğu indi dönemde Yahudi hakimiyetinden Kudüs'te Filistin'e bahsetmek mümkün değil yani. O belli bir şey hadisten anlaşılıyor. Yoruma müsait değil o. Ama biz doğru anlayacağız. Bütün meseleleri bu buradan Şu anda bu dersten ne çıktı? Bizim sınırımızdaki Dabık ve Amikovası çok önemli bölge. Kıyamete kadar önemini yitirmeyecek. Kıyamet gününe kadar, yakınına kadar yani yakınına kadar. Önemini yitirmeyecek Şam. Kıyamete kadar önemini yitirmeyecek. Çünkü en büyük alametlerde İsa Selam bile Şam'a inecek Tamam de Şam sayılır ama eyalet bazında düşünülürse eskiden ama e, tabii Kudüs'e sonra geçecek yani. İlk iniş noktası yine Emevi Camisi. Şu andaki Emevi Camisi kalır mı? Ya kardeşim mekan o caminin mekanıdır. Bu kalmaz. Başka bina yaparlar veya camiyi yıksalar da mühim değil. Ama cemaatle ibadet yapılan noktada namazda ineceğine göre orada bir cami olacak. Şu andaki Emevi Camisi'nin mekanında cami olacak kesin. Çünkü sabah namazında inecek. Dolayısıyla millet namazı hazırlanırken kahmet getirilmiş Sonra Kudüs'te Hazreti Metin'e o ayrı. Orada diye herhalde gideceğine der. Rivadetlere bak Hazreti Şeriflere. Ama ilk inişi Şam'a. Bu sahih. Müslim'de. E, şimdi bütün bu. Demek ki Şam asla önemini kaybetmiyor. Kıyamete kadar. Ondan sonra e, bu sınırımız asla önemini kaybetmiyor. Yine İstanbul asla önemini kaybetmiyor. Çünkü Hazreti Mehdi'nin e, İstanbul'da da e, bunlar 960 bin işte o gün programda anlatılmıyor. E, bunların kaçanları, bozgun uğrayanları falan Türk sınırından dağbık neresi? Şu dibimiz. Oradan buraya basacaklar edecekler. E, burada da sorunlar olacak. Bu sorunlar üzerine Hazreti Mehdi İstanbul'a geleceği, efendim, İstanbul'da bir sene ikamet edeceği, çok camileri imar edeceği, bu, bu rivahatlerde var. var. İstanbul asla önemini yitirmiyor. Roma, Vatikan asla önemini yitirmiyor çünkü Rumiyede diye geçiyor, ondan sonra Kostantiniye diye geçerken kübrası var, sukrası var, küçük konstantinye İstanbul büyük Kostantiniye, Romadır. Dolayısıyla hadis şeriflerde hep Kostantiniye adı yine geçiyor. Bunlar asla önemini yitirmiyor. Onun için biz çok önemli bir coğrafyediriz. Bizim nesillerimiz tabi çocuk çocuğumuz burada yetişir, burada yaşar, buralarda devam ederlerse Allah neslimizi kesmezse ayrı bir konu. Göç yaparsın. Başka yerden neslin durur. Buradan neslin kesidir. Ayrı bir konu. Ama genel manada yaşadığımız coğrafya burası. E, buralar Amerika ile ilgili bir hadiste bir rivayet geçiyor mu? yani Avustralya ile ilgili geçiyor mu? Kanada ile geçiyor mu? Bütün nokta Damak, Dabik, Şam, Kudüs, İstanbul en uzak noktası Roma'ya kadar bu iş gidiyor. Roma'nın fethi var çünkü en son. Ondan sonra da Dettcal'ın çıkması var. Bu seri e Bazılarının eski sohbetlerde dediğim için tekrara girmek istemiyorum. Ama da eski sohbetlerde eskiden kaldı demeyin. Sitemize koyduk. Sen şimdi Deccal'la ilgili konular, Hazreti ile ilgili konular, İhsasem ile ilgili konular başlığını yazmışsınız. Kimisi dokuz seri, kimisi seri. Bunları dinlemeniz lazım. Yani ben şimdi her şeyi tekrar tekrar anlatamam. Ama melhame Kübra noktasında bu sahih hadistir. Mutlaka bu aramadan yaşanacaktır. Resulullah sahasem... Arazi tahdit ile sınırını belli etmiştir ve arazinin adını her zaman söylemez. Her hadiste mesela kıyamete yakın şu savaş olacak Yahudi ile Müslümanlara der yerini söylemez. Burada yerini bu Hristiyanlarla olacak Rumlarla. Onu söylüyor. Kimle olacağı da bellidir. Peki harp neden çıkacak? Harpten evvel Müslümanlarla a, a, gavurlar, Rumlar birleşmiş bir savaş yapacaklar. Bir üçüncü düşmandan bahsediyorlar hadisler. Bu üçüncü düşman kim? Sonra bir barış olacak. Bu barış ne kadar sürecek? Bu barış ne sebeple bozulacak? Yani acayip olaylar var. Şimdi bunların hepsi sayı hadislerden ben size önümüzdeki derslerle okuyacağım. Hal böyle olunca e, bunları bizim bilmemiz, bildirmemiz ve gavurların bu noktalara niye bu kadar önem verdiğine biraz dikkatli olmamız. Ya Senin sınırın, senin yurdunun dibi, içi ama sen burada ilgilenmiyorsun. Seni geçim derdine düşürmüşler. Sen kendin ekonomine uğraşıyorsun, alacak uğraş uğraşıyorsun. Orada onlar her yeri işgal ediyor bir yandan ve bu şeyleri savaşlarını hazırlıklarını yapıyorlar. E bu yandan e, sen efendim, fitan hadisleri sorumludur değil, senin e, hocan, hacın, ilahiyatçın bile bu konulara karışmayan. Hadis-i şerifler bunları anlatın buyuruyor. Hz. Ebu Hurey'e, İsa Aleyhisselam'a benden selam söyle yavrum. Ebu Hurey'in sana selamı ver diye o şuuru aşılıyor. Sahabe tabiini hep o şuuru açlamış. Beş vakit namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe, bütün salihler deccal'dan sığınmış. Beş vakit namazın sonunda sığınmış. Ama geldiğimiz şu noktada bunlar uydurma, asılsız. bilmem ne. Neden? E tabi adam seni yutacak. Yutarken senin ilahiyatında da adamları var. Mu'tezili ellerinde, şia ellerinde, ezher ellerinde. Mesela bu dinler arası diyaloğu e, FETÖ'den sonra Ezer ile yapmaya başladılar. Mesela bu diyalog işi durmadı. Mısır'daki Ezer Şeyh'i neydi adı Ahmet Tayyip miydi bilmem neydi. O Ezer Şeyh'iyle anlaştılar. Ya, o da dinler arası diyaloğa evet dedi. Şimdi Sünni her Sünni bir mi ben şimdi yani Ezer Şeyh'i Sünniliğinden ne olacak yani. Her şey mi Ezer Şeyh'lerinde çok mübarek zaplar var. Ulema Evliya var ama şu andaki o yani dinler arası diyaloğa evet diyenin Sünniliği nerede kalmış ama demek istiyorum adamlar Mısır ayağını hesapta tutuyor. Efendim şimdi Irak ayağını yapmaya geldiler. Ondan sonra e burada Türkiye ayağı zaten FETÖ vardı. O ayaklar koktu biraz neyse ama e burada yine FETÖ kafasında dinler arası diyalogçu adam çok var ilahiyatta. Şurada burada çok var. FETÖ'cü olmayabilir ama o, o zemin e, zaten şeytani aklın e, mahsulüdür. FETÖ'cü olmaya lüzum yok. O daha üstten geliyor o fikir. İbrahim'i dinler bilmem ne. Yahudistan çenete girecek. Ya bu kafa Süleyman Ateş'ten çıktı. Süleyman Ateş FETÖ'cü müydü? Dolayısıyla geriden gelin siz. Yani FETÖ'nün bitmesi bu işi bitirmez. Burada Türkiye ayağı da var. Duruyor mu yani? Bütün bunlara karşı uyanık olacağız. AG olacağız. Çoluk çocuğumuza da fiten hadislerini dinleyeceğiz, dinleteceğiz ve kafirlerin planlarını inşallah bozacağız. En nihayet bir şuurlu Müslüman olursak, en azından Hazreti Mehdi için onu tanırız. Deccala Mehdi diye uymayız. Efendim Mehdi'ye Deccal diye çıkış yapmayız. Helak olmayız. Nesillerimize öğretiriz. Çünkü biz artık yaklaştık. Yani 100-200 sene uzak bir şey değil. 1400 senelik sürecin gelmişik şurada 100 200 300 senenin e, son noktasına. Bu noktada çocuk çocuğumuzu daha ziyade şuurlandırmamız lazımdır. Ben bu girizgahı yapmasam merhame i kübra meselesine giremem. Şimdi biz Hazreti Medine'nin çıkışı vesaire onların üzerine durmayacağız. Önümüzdeki ders Hazreti Medine'nin e, Kudüs'ten halife ve imam olmasından başlayacağız. Şimdi daha gerisi çok uzun. Onları anlattım ben. Kitabımda da medikte alın oku yazın. Şimdi bir o noktadan başlarsak oradan Merhame-i geliriz. Herhalde önümüzdeki derste Merhame-i Kübra e, onu yapabiliriz. bir saat 15 dakika içerisinde falan onu yapabiliriz. Ondan sonraki sürecimiz e, büyük alametlerden benim eski derslerde eksik bıraktıklarımı devam ederiz. E, siz de YouTube kanalımıza üye olun e, ve insanlar üye yapın. Maddi bir beklentimiz yok. E, Burada üyelikte para yok. Sadece YouTube nezdinde gücümüz olsun. Bir milyonu aşalım. Ondan sonra onların da bizim lafımıza, sözümüze itibarları oluyor. Şöyle şunu kaldırın, şunu şey yapın, şunu böyle yapın. Çünkü bu hakkın sesinin gür çıkması, bazı batıl meseleler de karışıyor, giriyor. Bizim adımıza kullanıyor. Onları efendim çekebilmemiz veyahut bunu önermemiz için o zaman ne oluyor? Daha güçlü oluyoruz yani. Bu gücü bize ayet ve hadislere, Kur'an ve sünnete ve el-i sünnete bu gücü vermek için bir tuşluk bir üyelik oluyorsunuz. Başka bir beklentimiz yok. Millete de bunları neşledin. Bu sohbetleri devam ettirelim inşallah. O sallallahu aleyhi ve Muhammed'in, maali ali-i ashabı'ya